Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahin ahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve nâvudu billahi min şururi enfusina ve min seyyati amalina. Men yehdihillah felâ mudillela ve men yudlil felâ hadiyela. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve amma ba'd fe ya ibadallah ittaqullah ve atu inna Allaha muhallatine ettakav ve ellezene muhsinun taala ve cel fi kitabihil kerim auzu bismillahirrahmanirrahim vel minkum ummetun yad'una ilal hayr ve emuruuna bil ma'ruf ve yanheevna anil munkar وَاُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Sadakallahu'l-Azim. Ali İmran Suresi 117. ayette Cenab-ı Hak Sizin içinizden bir ümmet, bir topluluk bulunsun. Onlar insanları hayra davet etsinler. İyiliği emredip kötülükten insanları sakındırsınlar. İşte kurtuluşa erenler bu kimselerdir." buyurur. Evet, içimizden bir topluluk çıkmalı ki, ümmetin yüz akı olsun, diğer ümmeti temsil eden, onların da veballerini bir noktada küçültmeye, hafifletmeye çalışan Allah'ın askeri konumunda yeryüzünde şerlere engel olan zulme dur diyen Allah'ın hükmünü icra etmeye gayret eden bir grup mutlaka çıkmak durumunda. Eğer ümmet böyle toplumu böyle grubu çıkartmazsa bütünüyle hepsi sorumlu olacaktır. Kurtuluşa erenler işte bu gayreti gösterenlerdir. Biz Allah'ın dinini, davasını Kur'an'dan ve tevhidi esaslardan öğrenen belirli bir altyapıya sahip olan Müslümanlar olarak sıradan herhangi bir şekilde e, dinin zahiri görevlerini yerine getirerek sorumluluğumuzu idrak edemeyiz. Ot gibi yaşayamayız. Biz dava adamı olmak, canlı şehit olmak, şehit gibi yaşamak zorundayız. Ahmet kardeşimizin vaazda da ifade ettiği gibi şehadet her şeyiyle evvela hayatımızla ispat edilecek bir olgudur. Ve şehitlik ölümden önce bir yaşama biçimidir. Kur'an-ı Kerim şehit kavramını hep bir hayat tarzı olarak vurgular. Hadislerde şehit, Allah yolunda öldürülenlere at verilirken Kur'an-ı Kerim'de tümüyle şehadet ehli insanın diğer insanlara örnek olacak şekilde mümince yaşaması için at verilen bir konudur. Öyleyse biz ya Allah yolunda cihad ederken bir cephede, ya Allah yolunda dini anlatırken kürsüde, ya Allah yolunda ibadetimizi sergilerken secdede ölebilmek, yani Müslümanca tevhidi bir şuurla yaşadığımızı ölürken de güzel bir ölümle ölerek ispat etmek için gayret sarf etmek durumundayız. Evet, hayatın anlamı Allah'a adanmakla mümkündür. Herkes yaşıyor. Kimi niçin yaşadığını bilmeyecek tarzda, kendini batıl ideolojilere yönlendirerek, hedefini başka süfli gayeler için ayarlayarak veya sırf geçim için, seçim için yaşayarak hayatını geçiriyor. Bizse Allah'a kulluk için yaratıldığımızı idrak eden, kulluğumuzu da bütün hayatımızla ispat eden, her yaptığımızı Allah'a ibadet şuuruyla yapmaya çalışan, hayatımızı Allah'a adayan insanlar olmak durumundayız. Eğer biz kendimizi Allah'a adamazsak, bu toplumun içinde kimler bu işi yapacaktır? Yeterince tevhidi bilince sahip olmayan, sıradan insanlara değil elbette her şeyden önce davayı tanıyan, Kur'an'ı anlamıyla okumaya gayret eden tevhidi bilince sahip olan şuurlu muvahhid müminler sancağı, tevhid sancağını devralmanın sorumluluğunu duyacaklardır. Engellerimiz var ama bu engellerin çoğu bahanedir. Engeller aşılmak için vardır. Hele müminler mutlaka o engelleri birer imtihan olarak değerlendirir ve gücünün yettiği bütün engelleri aşmaya çalışır. Bahaneler üretmez. Davasının yolunda ortaya çıkan sıkıntılar, onun gücünü artıracak, ecrini artıracak, imtihanın e, daha üst sınıflara ait olduğunu belirleyecek, e, kendisi için e, dünyada e, olgunlaşıp güçleye, güçleneceği birer antrenman alanı kabul eder. Evet, biz maalesef diğer insanlara özenerek batıllardan, batıl dava mensuplarından daha geride dava adamı olma yönüyle yanlış davalara mensup olanların gayretleri kadar bile Allah'ın davası için fazla gayret göstermeyen, işimize gücümüze bakan, Çoluğumuz çocuğumuzla rahat yaşamayı öne alan insanlar olduk. Ee, halbuki Kur'an insanı, Peygamberin izinden giden insan, bugünkü zulümlere bakarak, bugünkü gayri İslami e, faaliyette bulunan e, her türlü güce bakarak, e, çok daha fazla gayret göstermek zorunda. E, biz sadece bazen, I, aciz kadınlar gibi i, ağlamak veya şikayet etmekle yetinmek durumunda kalıyoruz. Halbuki i, cihat denilen bir davanın, i, i, takva denilen Allah'tan başkasından korkmama yönüyle bir gayretin, i, sabır denilen her türlü zahmete, sıkıntıya, zorluğa direnmenin, i, ne olduğunu bilen ve bunu da hayatıyla göstermesi gereken bir arka planımız var ve olmalı. Yani üşenerek, esneyerek, acele bir şekilde kıldığımız namazların bizi kurtaracağını düşünmeyelim. Herkesin mecburen yaptığı amellerle ee, İslam'ı daha derinlemesine bilen insanların sorumluluğunun gidereceğini hesaba katmayalım. Ee, her an kendimizi hesaba çeken ve daha ileri merhalelere taşımak için gayret sarf eden bir cihad ehli olalım. Allah'ın askeri olmanın e, sorumluluğunu da e, faziletini de e, devşirmek için özellikleri ağlamaya değil gülmeye hiç vaktimizin olmadığını uykularımızın bile ne kadarının ihtiyaç, ne kadarının bir alışkanlık olduğunu tekrar değerlendirmeye çalışalım. Bize yakışan şekilde okumak zorundayız. Bize yakışan şekilde okuduğumuz hayata taşımak zorundayız. Okuduğumuz müddetçe takvamız, ilmimiz, ahlakımız daha kemale ulaşacağına, maalesef tartışmalar, kavgalar, müminler arasında problemler büyümüş oluyor. Bu ne biçim okumaktır? Bu ne biçim ilmini, ahlakını güzelleştirmeye gayret etmektir? 5-10 sene önceki çizgimizi çoğumuz koruyamıyoruz. Yeni İslamlaştığımız zamanki heyecanımızı muhafaza edemiyoruz. Daha ileriye gideceğimiz halde eski çizgimizi bile yeterince koruyamadığımız, birer vakıa. İslami cemaatler olarak da böyle, şahsiyetler olarak da, yer yer kendimiz olarak da böyleyiz. Yani otobüs şoförünün ilerleyin demesine benziyor bizim ilerlememiz. Geriye doğru işaret ediyor şoför ve ilerleyin diyor. Biz de herhalde ilerlemeyi böyle anlıyoruz. İslami ölçüler içerisinde kendimizle yarışacağımız Ashapla boy ölçüşeceğimiz halde e, zalim ve kafirlere benzemenin maalesef e, dayanılmaz bir rahatlığını e, yaşamış oluyoruz. Dava adamı üç özelliği e, mükemmel bir şekilde kendisinde meclis insandır. Bu özellik Kur'an'ın e, müminler açısından e, fazilet olarak vurguladığı e, esaslardır. Birisi takva, birisi cihat, birisi de ilimdir. Yani dava adamı bir Müslüman, canlı şehit hem bileğini, hem beynini, hem de gönlünü güçlendirecek ve, ve bu üç unsur arasında muazzam bir denge oluşturacaktır. Birbirleriyle çelişmeyecektir bu özellikler. İlim onun takvasını artıracak, takva Allah'tan başkasından korkmadığı için cihat ruhunu teşvik edecektir. İşte bu özelliklere tümüyle sahip olmayan, e, körlerin fili tanımlaması gibi e, yakaladığı parçayı dinin bütünlüğü olarak zanneden e, ve bu üç özelliği e, ayrı ayrı grupların e, bir bütün gibi din olarak sarıldığı problemleri yaşıyoruz. Alimlerimiz cihat ruhuna sahip değil, cihat ruhuna sahip olanlar ilim sahibi değil, ilim sahibi olanlar Allah'tan başkasından korkmayan bir cesaret örneği göstermiyorlar. İşte biz bu fitne döneminde dava adamı olmanın zaruretini yeniden hissetmeli ve diğer dava mensuplarından çok daha fazla kendimizi e, ölüme hazır hale getirebilmeliyiz. Dava adamının ölçüsü, değeri e, hayatın merkezine yerleştirdiği hesabını düşündüğü her yer Allah'a çıkmalıdır. O Allah merkezli düşünmeli, Allah merkezli yaşamalıdır. Hayatının merkezinde başka bir e, yücelteceği, putlaştıracağı bir değer olmamalıdır. Allah insanı, Allah eri, Allah'ın ordusu, Allah'ın askeri olabilmenin yollarını aramalıdır. İşte bu yolu aramak kişiyi yatağında bile ölse şehit olacak noktaya götürür. Biz Allah'la beraber Allah'ın davası için yaşarsak, onun dinini üstün tutmak için gayret sarf edersek, cihadı gönlümüzde yaşatmaya çalışırsak, bunu hayatımıza yansıtmaya gayret edersek, tekrar edelim, yatağımızda ölsek bile inşallah şehitlerden oluruz. Çünkü şehit gibi yaşamak ancak şehadete insanı ulaştırır. Kal adamı olan çok. Hal adamı olmak zorundayız. Çenemiz çenemiz çalışabiliyor, kalemimiz mümkün işleyebiliyor ama e, insanlar artık e, parlak laflara bile e, çok alıştığı için pek cazip gelmiyor. E, sözün bittiği dönemlerde yaşıyoruz. Hatta sözün fitneye dönüştüğü dönemlerde. E, öyleyse örnek bir yaşayış gerekiyor. E, yani toplumun önüne düşmek, neyi nasıl yapacaklarını gösterebilmek e, bunun yolunu, yöntemini değerlendirebilmek e, e, halimizle örnek olabilmek ve e, peygamberler nereden nasıl başladıysa oradan o şekilde yine toplumu e, ıslah etmeye, onların hidayetini e, göstermeye gayret etmek e, hepimize düşen görevlerdir. Yapılacak şeyler hepimiz biliyoruz aslında. Ama e, bilmemekten ziyade amel işlememek gibi problemimiz var. Bildiklerimizi hakkıyla yerine getirsek e, sorumluluktan çoktan kurtulacağız. Evet. Öğrendiğimiz İslami hakikatler başkalarına öğretmekten ziyade kendimizin çoluk çocuğumuzun çevremizin e, yaşamasıyla can bulacaktır. Din, sözün değil özün devreye girdiği, sözün ikinci planda kaldığı, hareketin, eylemin, amelin öne çıktığı bir anlayışla ihya olacaktır. İnşallah kendi kendimizi yeniden hesaba çekelim. Nereye doğru gidiyoruz? فَاَيْنَ tesebun bu gidiş nereye diye Kur'an'ın sorduğu soruya cevap verelim. Ee, başkalarını suçlamaktan, e, onları e, tekfir etmekten önce kendi nefsimizi hesaba çekilmezden önce kendimiz hesaba çekelim. E, yaptıklarımız e, yapılması gerekenlerin yanında çok az bir yer teşkil ediyor. E, biz e, eğer biz dava insanı olursak, biz kendimizi Allah'a adamaya kalkarsak Allah dünyamızı da güzelleştirecektir. Yardımını, vaat ettiği yardımını da bize kısa bir zamanda sunacaktır. اِنْ تَنْسُرُ ve يَنْسُرْكُمْ وَيُسَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ Siz Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Allah'ın dinine yardımı, Allah bizi şereflendirmek için Allah'a yardım etmek gibi bir ifadeyle gündeme getiriyor. Allah'ın yardıma ihtiyacı yoktur. Ama biz kendimize yardım etmek istiyorsak, Allah'ın yardımını üzerimize çekmek istiyorsak, Allah'ın dinine yardım etmek ve gücümüzün yettiği, imkanımızın olduğu her noktada bilenler bilgisiyle Gücü yetenler gücüyle, parası olanlar parasıyla, ter akıtabilecek akıtacağı terle her imkanı olan ne imkanı varsa o imkanla Allah'ın dini için gayret ederse işte cehd etmiş, çabalamış, cihad etmiş olur. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْ nehum سُبُولَنَا Bizim yolumuzda cihad eden, çaba gösteren, gayret edenlere biz yollarımıza hidayet ederiz. Dolayısıyla Allah'ın e, hidayetine ulaşmak istiyorsak, çıkmaz yollardan çıkmaz sokaklardan kurtulmak istiyorsak, e, problemlerimizin çözümünü istiyorsak, önümüzün açılmasını e, arzu ediyorsak, e, Allah yolunda çaba göstermek, gayret etmek e, mecburiyetimiz var. İnşallah e, Bugünkü halimiz dünkünden daha güzel, yarınki durumumuz bugünkünden daha güzel olur. Bunun için Rabbimize söz veririz, gidişatımızı kontrol ederiz. Yoksa hiç beklemediğimiz bir anda ölüm geleverir. biz de keşke demeye kalkarız. İşte ölüm gelmeden önce ölüme hazırlanmak ve bize yakışanları yerine getirmek için e, tövbe edeceğimiz, dönüş yapacağımız zamanları ertelemeden e, Allah'ın razı olacağı e, birer fert olmak için yeniden e, Rabbimize müracaat edelim, yeniden kendimizi değiştirmek, dönüştürmek için gayret sarf edelim, kendimizi güzelleştirmeden, değiştirmeden içinde bulunduğumuz ülkeyi hayra doğru değiştirmemiz mümkün değildir. Biz değişirsek Allah içinde bulunduğumuz yapıyı da değiştirecektir. Biz değişmezsek yapılar değişse bile o yapılar bizi dünyamızı ve ahiretimizi kurtarmayacaktır. Ela inne ehsenel kelam ve eblan nizam kelamullahil melikil azizil alim Kema kalallahu Allahü ve Teala fil Kelam ve iza Kur'āl Kur'ān festemi ola ve ancitoğlu alle kumtur hamun. A'uzu Billahe min Şeytanir Raje m Bismillahi r-Rahmani r-Rahim.